yazmışlar. Va bu da şeye çok güzel bir misal. Ha <gülüyor> bu da güzel bir misal. Hişam İbn Hakim Anhu kim İbn Hizam İbn Huveylid el Esedi el Kurayş <gülüyor> yenidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yani eskiden yani Beset önce öncesi yakın arkadaşlarından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 el essed el l kureşi Radül Anhu Hişam i̇bn Hakem Yani burada yazılıyor Hişam i̇bn el Hakem Bu El-Kufi'dir Hişam i̇bn el Hakem El-Kufi Bu Rafizidir Mutakellim yani O zamanın tabiriyle Mutakellimler Allah'ın Aziz'in ilmini muhtes olduğunu Söyleyen Hatta Muşabbihe'den yani. Muşabbihe'den. Allah Sübhanahu ve Teala'yı cisimlendiren, işte et vesaire kemikten oluştuğunu falan söyleyen haşa. Muşabbihe. Bak şimdi burada, <gülüyor> yani bu kısa yani bu aslen şimdi bu Hişam İbnül Hakem kafir yani. o ittifaken, Muşabbihe'den birisi. Hişam, burada şimdi Ömer Radül Anhu ile Hişam İbnül Hakem arasında bir şey geçmedi. Yani, mümkün de değil. Tamam, mümkün de değil Yani o çok daha sonra yaşamıştır. Ama burada bak şimdi bu hata eee insan bilmediği zaman o zaman bu haber hakkında elbette yani hataya düşecek ha. Yoksa aslında bu Hişam İbn Hakim radıallahu anhu hani o meşhur عمر anhu onu Kur'an okurken işitiyor namazda.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 El-Muhim. Yani burada şimdi bundan ötürü elbette kafir ol Yani zaten öyle bir durumda yok. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu, ona, yani Hişam İbni Hakim radil anhun okuduğu surette onu öğretmiştir. Ömer radil okuduğu surette onu öğretmiştir. Ama velev ki insan yanlış okusa mesela o zaman bundan ötürü doğrudan kafir olur mu? Hayır. Hayır. Ancak kast ederse yani kasten tahrif ederse o zaman kafir olur و مثل انكار طائفه من السلف والخلف ان الله يريد المعاصي لاعتقادهم ان معناه ان الله يحب ذلك ورضاه ويامر به اني شكل ده سلفا bazıları Allah subhanahu wa taala'nın maasiyetini maayati Allah subhanahu maasiyeti irade etmesini inkar etmişler demişlerdi ki Allah azze ve cel asla masiyeti istemez irade et, yani mehiyetin dahilindedir Ha çünkü demişler yoksa yani kendisine karşı muhaseti murad etmiş olur. Halbuki mesele ne? Allah Azze ve Celle'nin iradesi ikidir. Bir, keunidir. İki de şeridir. Tamamen. Allah Azze ve Celle şerî iradesiyle elbette küfrü ve muhaseti murad etmez. Ama keuni iradesi dahilinde ister. Çünkü her şey ancak onun meşiyetiyle var olur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 ama itikadi meseleler dahilinde ne hafi meseleler. Hı. Hafi dolayısıyla hafi olduğu için bu bahiste ictihad etmek, ictihadından yani ictihad ettiğinden ötürü hata etmiş ise o zaman manidir. Ha, manidir, mazerettir. O taqada en Ali'en afdalu's sahabati li'i'tiqadihi sihhatu hadisi tayr. Hmm. Evet, Ali Radül Anhu'nun sahabenin en faziletli olduğunu itikad etmesi. Neden ötürü? Çünkü Ta'ir hadisini ya da Ta'ir hadisini sahih zannettiği için. Bu tayr hadisini, bu kuş hadisi. Çok rivayet var. Bilmiyorum doğru hatırlıyorsam elli küsür yoldan Allah'ım rivayeti ya da otuz rivayet yoldan rivayet ediliyor. Ama rivayetlerin hepsi niye, yani niye rivayet ediyor ulema? Onun yani uydurma olduğunu ispat etmek için.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 Kapıyı, kapıyı birisi çalıyor, bakıyor ki Ali, diyor ki Resulullah müsait değil. Sonra bir, bir müddet sonra tekrar kapı çalınıyor, yine gidiyor bakıyor. Yine Ali, radül anhu, diyor ki Resulullah müsait değil. <gülüyor> sonra bir müddet sonra yine geliyor, kapıyı içiyor. Bu sefer Resulullah diyor ki aleyhisasın yani git kapı çalıyor, bak onu getir. Yani içeri getir. Sonra işte Ali radül anhu yine tabi.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 bir de yani, yani evet, işte düşün yani ne, ne şeylere başvuruyorlar. Yani böyle yani, böyle bir haberle mi şimdi Ali'nin radıyallahu anh'ın faziletini ispat ediyorsun? Yani çok yani sabit olan faziletleri var. Yani bunun ne gerek var şimdi böyle bir hadisi uydurmaya? Ama hep kendilerine, aslene, o bütün o uydurmaların da bidatlarını hep kendi aleyhlerine yani hüccede oluşturuyorlar. El-Muhim yani burada bu Tayr hadisi buyurdu, Tayr ve tered en el la yu'azabu bi baka el hayy li i'tiqadi ennu en qawluhu wa la tuziru ala yani ee, atil bir söz yersem yani zahir meselelerde eğer bir kişinin zahirine kabir başındaki ee, yapılan o az, azgınlıkların ötürü kabirde olan da azap edilir ya Ha, onu inkar ediyorlar. Niçin? Çünkü ayet neyi delalet ediyor? Herkes kendi yaptığıyla hesaba çekilecek. Onun onda bir haber verenin haberi. haberi. Sen mesela şimdi namazın terkinin ötürü tekfir ediyorsun. Yazılamaları vesaire. Ama tabii ne zaman ondan azap edilir? Eğer o buna vesile olmuş ise veyahut da olacağını biliyor engellememiş ise gücü nispetinde. Yani biliyor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 أعتقد أن من جسل العدو أو غضب لبعض المنافقين أنه منافق كما حصل لعمر والسيد بن حضير حضير أن من جسل العدو يعني الله لم يقصد أنه عمر رضي عنه خاطب ابن ببالطية رضي عنه من مكة مكتوب كندر مشهول مصنع Bundan ötürü onun, bu amelden ötürü onun munafık olduğunu ve ondan ötürü de onu öldürmek istediğini veyahut Usaid ibn-i Hudayr'ın munafıklara öfkesinden allah alem. Alim. El-Muhim bu da yine ne? Yani bu meselelerde insan hata edebilir, iştihad ederek hata edebilir ve doğruyu isabet etmeyebilir. Bundan ötürü mazurdur. Babu Tain rahimullah, inançlığın İbn Taimiyya rahimullah'ın Durrer'in, "İnne kalamı" rahimullah, yadul, onun, onun, onun, onun, onun, onun, onun, onun, onun, onun, fahmul hujjaya itibare ediyor ama nerede itibarı fil umur elti takhfa ala kesir minen nasi. yani hafi meselelerde evet hicet fehmina hicetin fehmedilmesine itibar ediyor yani ona dikkat ediyor ve leysa fiyamana munaqadan li'tavhid prensibi tevhide bir tezat bir muna bir nakız yok ve risale yani tevhid, risale. tevhid ibade ve risale tevhidul ibad ve tevhidur risale baxsında bi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 anlaması yani şüphelenin kalmaması manasında ve kâle Abdullah ve <gülüyor> İbrahim ebni şeyh latif ve mesela tekfir muayyen ha bu daha önce çok geçmişti buna burada tekrar ediyor sonra ne diyor ve kâle abdül latif kâle ebni teymiyete rahimullah innamen belagatul hüccetu fi usulü din ve asar ve anada yekfuru bil icma hmm. evet yani usulü dinde diyor İmamet-i Rahimullah kimi hujjete ulaşırsa sonra ama ne der ısrar eder ve inatlaşırsa yani terkinde muhalif davranmasında yekfuru bil icma icma ile kafir olur ve inne me yutawakafu fi men lam taqum alil Kimde ancak tevakkuf edilir hüccet kendisine ulaşmamış olanı ve lem yabluğu delil delil ve hüccet kendisine Ulaşmamış olanda hüccet kayma olmamış, delil ulaşmış olanda onda yani durulur. Ve قال عبد لطيف هو معلوم ان من كفر المسلمين لمخالفه رايه وهواه ك الخوارج والرافضه والرافضه او كفر من اخطا في المسائل اجتهاديه اصولن او فروعا. Man kaffara al-muslimina limukhalafati ra'yihi wa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 Çünkü ne diyor O kaffara men ahta fi'l ve dalun muhalifun lima alayhi emet el huda O ne diyor o mubtadi' bidatçıdır, sapmıştır ve imamlarımızın ve şeyhlerin <coughs> yani ulemanın kibar ulemanı e, yoluna muhaliftir. babu men cehil <gülüyor> ba'd ve esma-illahi teala sıfat yani isim ve sıfat bahsi yani isimler ve sıfatlar bunlar ne hangi bu manada hangi bahse dahil edilir? hafi mi zahir mi? yani zahir aslen çünkü kuran ile beyan edilmiş lakin teferruatı ha tafsilatı Tafsilatı hafi. Ve o isimlerin yaygınlığı bakımından da. Yoksa aslen, yani isim, Allah'ın azı isimleri sıfatlı aslen zahir. Ha çünkü Kur'an'da apaçık beyan edilmiş. Yani hem vuruden kat'idir, hem de delaleten kat'idir. Lakin, bir yani o isimlerin yani kendi içerisinde tafsilatı, teferruatı yani hakikati o yönden hafidir. Artı, yani yaygınlığı. Ha, halk arasında yani mana itibarı nasıl yayılmış? hangi mahnede yayılmış o bakımdan insanlar arasında cahil yani bilmedikler bir meseleye dönüşmüş. On Ebu Hurayre anhu marfuan fer racul allazi qala li ahlihi izaa emuttu fa hariquhu muttafequn Bu şey hadisi, kudret hadisi. Türkçesine kül hadisi diyor. Hı. Hmm. Hadisul kudre. Çünkü bu hadiste hadis bir mutefekun aleyhen İmam Buhari ve Müslim rivayet etmişler. Ve bir adam e, ne diyor? Ben ümmetimden Ben, sen ben, ben. ben. ben, ben sen beni yakın. Evet. Hmm. Ve hadiste aslında lem ya'mel hayran kat. Ya da bir rivayette lem ya'mel haseneten qat. O diyor ki ailesine ize yani kendisini kastederek ederek onu yakın." Çünkü niye? Çünkü korkusu ne? Allah evet. Çünkü Allah yer ona ona yeri karşı yani onu diriltme muktedir olursa ha, muktedir olursa o zaman yani onu alemde hiç kimseyi azap etmediği azap edecek. Dolayısıyla yani buna hadif-ül kudre denilir. Çünkü bu kişi aslen ne diyor yani şimdi nerede deli getiriliyor deniliyor ki bu kişi şimdi ne etti Allah'ın azze, azze onu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 Zaten cehalet mazerettir yani. Ama tabii bunu deli getirenler bunu umumen bütün yani te, şirk bahsine yayıyorlar. Şimdi el-Muhim diyor ki bu bizim bahsinin bağlamında قال ابنه Abdülberk rahimullahi fe ala hezha'l hadis, innehu cehile ba'da sıfat yani o bütün Allah'ın umumen kader olduğunu inkar etmiyor. Allah azze ve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 inne cahil ba'd'ı sıfat yani o sıfatın külliyen inkar yani külliyen inkar etmiyor ne diyor o sıfatın bazı tafsilatlarında cahil. Ve qale men cahil ba'd'ı sıfat ve amene bi sa'irha lem yekun bi cehlil ba'd'ı kafiran. Onun bazısını inkar etmeyeni bilmemesiyle yani kimisine ispat ediyor kimisini bilmediğinden ötürü yani kabul etme inkar ediyor. Bunlar ötü kâfir olmaz. Li enne'l kufra men ana de men cahil. Çünkü küfür nedir? İnattır. Yoksa bilmemezlikten değiller. Tabi şimdi bu bilmemezlik le men cahil her alanda mı? Hayır. Her alanda değil. Ama niye isim ve sıfatlarda evet cehalet mazerettir. Çünkü isim ve sıfatlar ancak neyle sabit olur? Evet. <gülüyor> Haberle sabit olur. Tamam mı? Haberle sabit olur. Yani hiçbir yani akıl Allah'ın azze hocanın isimlerini, sıfatlarını bilmeye muktedir midir? Hayır. Hayır akıl buna muktedir değildir. Ak akıl yani Allah azze hocam bir isim veremez. Yani Allah subhanahu ve teala yani onun o sıfatlarının tafsilatını vesaire belirleyemez. Ancak akıl neye, neye muktedirdir? Yani o çevresine bakarak kıyas yoluyla yani ha, eşyaları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 Dolayısıyla isim ve sifatlarda umumenne cehalet mazerettir yani. Ne dedik? Ve hâza qavul hâna... Ondan sonra diyor ki <Finanz nost> bak İbn-i Rahimullah Ve qal men cehile ba'da sıfati ve ameli bisairiha lem yekun bi cehlel ba'di kafiran li annel kufra men anada la men cehil. l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 bilmemeleri onlar için makbul olmasaydı La عَلَّمَهُمْ ذَيْلِكَ مَا Şehadetle beraber öğretirdi. Şehadetle beraber öğretirdi. <gülüyor> Ama kader baksini, kader baksini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ayrıntısıyla yani Müslümanlara izah etmemiştir. Yani öğretmemiştir öyle diyelim. Eğer öyle olmuş olsaydı o zaman niye devlet ederdi bunu herkes bilmesi lazım.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 yani haberle sabit olmuş olan isimleri ve sıfatları ne diyorlar? Tearetini infunehu, bazen nefye ediyorlar. O tearetine tevil ediyorlar. O yefudunuu, tefzi tefvis ediyorlar. Yani Allah Azze ve Celle, hem yani hakikatini ha, yani hem onun zahiri hakikatini hem de batini hakikatini ne diyorlar Allah Azze ve Celle? Tefvis ediyorlar. Yani havale ediyorlar. Bu da bidattır. Ha. Bu sahih değil. Ehl-i sünnet nedir? Yani e, isimlerin ve sıfatların batınını Allah a Azze ve Celle havale ederler. Yani, Hakikatını yani. Lakin zahirini ispat, ispat, ispat ederler. Ha, zahirini ispat ederler. Yani zahir ne demek? Yani O sıfatın lügaten manasını ha. evet, medlulunu ispat ederler. Ama onun keyfiyetini hakikatini ne demek? Keyfiyeti. Keyfiyeti o Allah Azze ve Celle bilir sadece. Ama eğer şeyde Allah azzeli keyfiyetini bize açıklamış olsaydı onu da İspatı. ispat ederdik. Onu da ispat ederdik. Ve terten isbutuna. Lakin yec'alun el iman ve'l küfre mutaallikan bi'sifatil akliyya. mesele orada yani o akli sıfatlara bağlıyorlar. İman ve küfür ki iman ve küfür neye neye bağlı olması lazım? Haber evet. Semai delillere çünkü iman ve küfür ancak neyle var olur? Ne zaman var olur iman ve küfür ismi? Esasen Risalet sonrası, Risalet ulaşmasıyla. Fehaza la asle lehu an selef el ümmet ve ümmetha iz el iman ve küfür küfr huma min el ahkam el lati bi'r risale. Ve bi'dilleti şer'iyyati yumayyizu beyne el mu'min ve el kâfir la bi mucarati ed dilaleti el akliyyah. Kâle Ebu او تاكر aynı sözü geçilmiş. إن كلامه رحمه الله يدل على أنه يعتبر فهم حجه في الأمور التي تخفى على كثير من الناس وليس فيها مناقره توحيد ورسائل الجهل ببعض مش باب أو باب لا يكفر أهل لا يكفر أهل البدع الملتزمين للتوحيد والوحدانية التاركين للشرك والتعطيل Fil mesaili khafiyye. İze lem yukezzibu ev yu'anidu. Bu babdana alalım bunu bir saniye. Bugün biraz erken çıkmam lazım. ve la yukeffur ehlul bida' bidat ehli tekfir edilmez. Ama hangi bidat ehli tekfir edilmez? El multezimine tevhidi ve vahdaniyeti bağlı o olanlar. Onlar tekfir edilmez. Yani dinin aslı kendisinde mahfuz olan. اَتَّارِكِينَ şirk ve فِي الْمَسَيَ الْخَفِيهِ Ondan sonra nerede? Yani şirke girmemiş, dinin aslı sabit, mahfuz olan hangi meselelerde? Hafi meselelerde. Hafi meselelerde. Onlar tekfir edilmez. Ama burada da yine ne, nereye kadar, ne zamana kadar tekfir edilmezler? Hafi meselelerde de اِذَا لَمْ bu oyu يُعَانِلُوا Yalanlamazlar. Riyad'da. O bidatlarında, küfür mahiyetli olan bidatlarında yani ısrar etmezlerse inatlaşmazlarsa. O'fi'l Buhari en Omar radıh anhu fi kıssati Abdullah el mulakabe yani bu içki <gülüyor> içki mübtelası olan ha himar Abdullah fele majude fi şurbi ihtinan ötrine geld edildiğinde kale raculun min el kavm اللهم لانه şahit getiriyor yani bu Abdullah yani eee mahsiyet işlemiştir lakin yine de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o lanet, ona lanet okulmasını, yani lanet nedir taziptir taziptendir yani o tazip edilmesini yine de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 Dolayısıyla lanet okunmasını men ediyor. Tabi burada Allah, yani Allah ve Resulünü sevmek, bu yani ne manada Allah ve Resulünü sevmek? Ha, ayva. Ziyadeyle. Ha, ziyadeyle. O ziyade, sevgi de kendisini gösteriyor. Zahir olmuş. Amelinde, işte ittibasında vesaire. Şimdi tabi böyle bir adam niye içki içiyor? İşte bazı insanlar bazen işte nefis boyun eğmiyor ha. Dolayısıyla çok salih de olabilir belki. Çok işte burada Allah Resulü'nü seviyor yani. Bu sadece bir standart yani insanlar arası yaygın bir sevgi değil. Yani ziyade bir sevgi. وقد أجمع السلف على عدم تكفير المرجئه الفقهاء mesela merci'e fukaha tekfir etmemekte ulema icmaet etmiştir yani. Halbuki aslen yani urjetu fuqahana sözü belki tafsilatında bazı nasların inkarını ha gerektiriyor ama tekfir etmemişlerdir. O fi zemen Ali radıyallahu anhu icma alâ adame tekfir el aynı şekilde hariciler de ama yine de tekfirlerinde tekfir edilmemelerinde icma etmiştir ulema. Yani sahaba radıyallahu anhum. Ve icma selefü alâ tekfir el mu'attile ama muattilanın mesela tekfirinde icma etmişlerdir. Mele cehmiyeti ve kadariyeti inkâr Allah Teala ilmini inkâr ve onların da tekfirinde icma etmişlerdir. Çünkü bunlar pekala şimdi murcietul fuqaha ve haricde hariclerin onlar da bidatçı muattila yani şeyden cehmiyede olan ve da kaderi olanlar Allah'ın ilmini inkar edenler veyahut işte hulul ve ittihat ehli. Bunlar da bidat ehli. Pekala onların tekfirinde icma ediyorlar ama diğerlerinin tekfir edilmemesinde icma ediyorlar. İkisi de biddat farkası. Şey nerede, fark nerede? Çünkü birilerinde dinin aslı hala var. Ayyve çünkü Hariciler. ha, haricilerde, murzatül fukahada dinin aslı sabit ama bu ile farkasında bunların dinin aslı bozulduğu için onları tekfir ediyorlar. Aynı şekilde hululcularda, ittihadçılar, vakti vücudçularda yani dinin aslı bozulduğu için tekfir ediliyor. Yoksa <tcause> sadece tamam. <gülüş magazin> so, yani, bir ehli olduklarını öterü Sonra قال şeyh Abdullah Latif Minhaj al-Tasis بعدما İbn عن قائده في مساله تكفير اهل الاهواء والبدايه وذكر التفصيل yani burada İmam-ı rahimullah ne diyor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 Hmm. Hmm. Onlar ne dedik. Hmm. girmezler. yani İbn Teymi rahimuullah yani asnaf bu bidat fırkalarına girmesini men etmiştir diyor. ne der? Ma usul Yani imanın genel asıllarında nedir? O muhti, o hata yapan ne ediyor? O fırkalardan ayrı düşüyor. Yani onlar gibi dinin aslını bozmadığı için onları ilhak etmiyor. O iştihad eden de yine o asli meseleleri de onların yolunu izlemiş olsaydı onu da onları ilhak ederdi. وَهَذَا هُوَ قَوْلُنَ بِعَيْنِهِ İşte aynısını bizden söylüyor. فَاِنَّهُ اِذَا بَقْيَتْ مَعَهُ اُسُولُ الْا۪يمَانِ وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ شِرْكٌ اَكْبَرِ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 Yani dinin aslında bozacak olan sebepler zaten onda var, yani meydana gelmemiş. İştihad etmiş, iştihadın İsa'ya zaten iştiha, yani hata etmiş, tamam iştiha, hata etmiş, isabet etmemiş. Lakin o iştihad onun için mani olur tekfirine. <سؤال> يعني وأنه في مسائل مخصوصة يعني أنه خفي مسائل مسائل مخصوصة خصتي خفي مسائل دقيق مسائل هارب المسائل دين ونقل القاضيات في الشفاء عن, عن القاضي أبا بكر يعني المالك رحمه أن مسائل أن مسائل الوعدي والوعيد والرؤية والمخلوق وخلق الأفعال والبقاء الأعراض والتولد وأشباهه yani bu meseleler dakik meselelerden. Ve bu meselelerde tevilciyi tekfir etmemek diyor. Bu daha açık olan iz leysel cehl bir şeyin minha cehlun billahi teala ve la ecmel muslimuna ala man cehile şeyin minha. Çünkü bunları bilmemek, hepsini külliyen bilmemek ya da inkar etmek manasına gelmiyor. İdlayse el bir şey minha yani o bu mesellerden bir cüzi yani tafsilatta bir şey bilmemek, layse bu nedir? Ce, e, Cehlon bile Allah Azze bilmemek yani onu bilmemek hiç bilmemek tabi Allah Azze hiç bilmemek o nedir? O ihtilafsız insan İslam'da yani zaten Allah'a hiç bilmemek insanı e, asli itibariyle kafir kılar ha. Dolayısıyla bu böyle değildir. Yani tefavvuttan bir şey bilmemek elbette onu hepsini bilmemek gibi değildir. Dolayısıyla Allah'ın azze ve celalin ister bu zatî olsun ister ef'alinden olsun bazı cüziyatı bilmemek hepsini bilmemeyi yani Allah azze ve Celle bilmemeyi gerektirmez. Ve le muslimuna ala ikfari men cahila şeyen men diyor. Ondan bazısını bilmeme hususunda icma etmemişler. Ibn Taymiyyah لما تكلم عن bahsederken İbn Taymiyyah rahimehullah demiştir: "Anil meşayhi min ehli'l-ilm allazina lahum Yani aslen alim yani şey mustakim birisi. Ama sözlünden bazılarında yani hata munkar bir hata vaki olmuş. Fe aslu'l iman billahi ve kana er o kişide imanın aslı yani o da ne yani Allah ve رسول'üne imanı asli sabit ise ghufride ahadihim sonra hatasını affedilir. Çünkü kendisinde aslı, var, ya, aslı sabit Ya iman şimdi sabit. bu kim için geçerli diyor bak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 Resulullah'ı da mütaba'i taksed ediyor. Yani bu aslında samimi. Tamam? Samimi. Yani aynı Abdullah el-Himar gibi Allah azze ve celle ve Resulünü seviyor ve itiba etmek istiyor. <gülüyor> Böylesi diyor, "Lâ yukeffer ve lâ yefsık." Yani tekfiri hatta tefsik edilmez. İhtiyadı, ihtiadı fehhta ve ihtiadı sebebiyle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 işletme mecburiyetindesin. İşletmezsen o zaman işte ne diyor? وَهَذَا قَوْلٌ لَا يُعْرَفُ أَنِ الصَّحَابَةُ وَتَابِينُ وَلَا يُعْرَفُ أَنْ اَحَدٍ مِنْ اَمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَاِنَّمَا هُوَ فِي الْأَصْلِ مِنْ اَقْوَالِ اَهْلِ الْبَدَعِ O zaman ne? Bidatçıların yolunu izlemiş olursun. Bidatçıların söylediklerini söylemiş olursun. Bidatçılar kendi imam edinmiş olursun. Bakalı alpafız İbn Hajar, rahimullah, fil Feth, Nedemiş bade hadis Ömer ton uqatil el Nas, "Kale ve bu hadis tenfayda Allah Rəkna alnır, terk ve tekfiri ahl el Bedâi, müqerrin be tevhidi, ikrar ediyor, şeriatı İslam hakamına, iltizam gösteriyor, ama bununla beraber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 Bundan inşa gelecek derse okup bitiriz inşallah. Subhanak Allahu Aladhehamdika. Hacerullahi Lahu Lanti Mustaqeem. Yılların sonunda, bu işi